Şimdi biz dedik ki Allah'a imanda birinci rükün Allah'a iman etmektir. Allah'a iman etmekte nedir? Üç tevhidi birleştirsek Allah'a iman etmek ortaya çıkar. Birinci tevhid rububiyet tevhidi. Yani Allah'ı bütün fiilleriyle birlemektir, teklemektir. Sonra ikinci tevhid dedik, onu açoladık ki derste, ikinci tevhid üluhiyyettevhidi. Bunu da üç derecede açıkladık. Bu da nedir? Allah'ı subhanehu teala kulların fiilleriyle birlemektir. Yani nasıl rububiyyette bu işleri sadece Allah yapar ortağı yoktur. Üluhiyyette bizim bütün amellerimizi, kulun bütün amellerini bütün fiili sadece Allahu teala yönetiriz. Ortak koşmarız bu çi tevhididir. Üçüncü tevhid, tevhid paketi tamamlansın. Çi tevhid paketi tamamlandır, Allah'a iman ortaya çıkıyor. Allah'ın istediği gibi, Allah'ın istediği gibi iman ortaya çıksa ne olur? Sırat müstakim üzerinde kalırız. Sırat müstakim üzerinde kalsak ne olur? Çendim, çimin peşinde gitmiş oluruz? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın peşinde giden kendisini nerede bulur? Cennetin kapısında bulur inşallah. Cennete girdin kendini nerede bulursun? O bir te, cennette Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclisi nedir? Ende melikin muktedir. Allah subhanahu wa taala'nın yanındadır. Firdevs-i alededir. Firdevs-i alanın de tavanı Rahman'ın arşıdır. Evet. Şimdi şimdi Tevhid paketi tamamlanması için rubu'u uh, uh, ismi ve sifat tevhidini de bugün işleyeceğiz. Onu da inşallah genç dersin 3 derste bitiririz. Neden? Çünkü isim sifat, tevhid diğer tevhidler gibi önemlidir. Her tevhidin bir önemi vardır. Bunun da bu tevhidin de önemi. Önemi nedir? Önce Allahu Teala'ya iman ediyorsun. İmanın şartlarındandır. Yani iman dedik üç tevhitten oluşur. Allah'a imanın şerti nedir? Üç tevhidi yerine getirmektir. Bu da bir şertidir. Yerine getirsek imanımız tamamlandı İmanımız tamamlasak Allah razı olur bizden. Allah razı olsa bizden cennetine gireriz. Önemi ortaya çıktı mı? Çıktı. İkinci önemi nedir? İkinci önemi bütün peygamberler gelmişler. Ne için? Allah subhanehu ve teala hakkıyla kullarına tanıtsılar ki şey Allah'ı tanıdıktan sonra kullar da hakkıyla o tanıdıkları ilahlarına ne yaparlar? Hakkıyla ibadet ederler. Çünkü allah Teala'yı bilmeyen ne yapar? Hakkıyla ona ibadet etmez, ortak koşar. İşte peygamberler, celibler, şeytan bozuyor, peygamberler celib düzeltiyorlar, raya oturtuyorlar. Bizim ümmette de Nebimiz son peygamber olduğu için, kim bir oturtur? Onun varisleri alimlerdir. Alimler de 1400 senedir bu nübüvvetten aldıkları tevhidi bize ilmi hakiki varis oldukları için bize böyle aktarıyorlar. Bir daha önemi nedir? isim sıfat tevhidinin şimdi bu isim sıfat nedir? Allah-u Teala'dır allah Teala'nın biz bir hak ilahımız var. Ona ibadet ediyoruz. Bunu hakkıyla tanımamız lazım. Önemi oradan ortaya çıkıyor. Hakkıyla tanısak onu ortak koşmalarız. Ne kadar dişli gibi birbirine bağlıdır devhidler. Gördük mü? Paket birbirinden ayrılmaz. Onun için Allah'a imanı üç tevhid olması olmasıdır, şartıdır. Olmaz mı? Rububiyete ikrar edeyim. Üluhiyyette çetrefilim var. Yani üluhiyyette e zaten uluhiyette yüzde yüz olamazsın isim sifatı anlamazsın isim sifatı da anlamasan uluhiyete teslim olamazsın Allah haydir diyorsun nasıl haydir mükemmel bir hayat var onda eksiksiz o zaman allah Teala hakkıyla rububiyet sahibidir hakkıyla da ilahtır haydir beni duyar et çağırsam bana cevap verir e anlamak lazım ki işte bu isim sifat meselelerinin de önemi buradan çıkıyor. Bütün peygamberler gelmişler isim sifat meselesini karar etmeye. Bir de Allahu Teala nedir kendisi? Bir gayiptir. Hiç misal Allahu Teala'yı görmemiş ama izliğini görmüşüz. Onun için imtihan tarlasıdır. Allahu Teala'ya hakkıyla iman etmek imtihan tarlasıdır. Allahu Teala nasıl bize Demişse iman edin kendisine öyle iman ederiz. İsmini sıfatlarını allah Teala'nın dediği teçi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tebliği gibi biz inanırız. Ne demişse bize ona inanırız. Neyi yasaklamışsa biz de ondan uzak dururuz. Bunu böyle yapsak ne olur? Allah bizden razı olur. Bir daha güncel hayatımızda Allah'ın isimlerini hakkıyla tanımasak Sifatlarını bilmesek nasıl ibadet ederiz? Ben zorda kaldım. Nasıl çağırırım ya Allah? Nasıl çağırırım? Ben bilirim Allah hakkıyla bize yetişendir. Tanırım Allah isimlerinden, sifatlarından. Cünah işledim. Nasıl bilirim Allah beni affeder? Ya Rahim. Ya Gafur. Affeder. Zorda kaldım. Cezayı hak etmişim Farkına vardım sonradan. Tevbe ettim. Ne çağırırım ya rahim, ya erhamar rahimin. Bunlar nedir? Sifatlerdir. İşte isim, sifat, tevhidinin buradan önemi çıkıyor ortaya. İsim, sifat, tevhidler kardeşler çok önemli bir meseledir. Kulun olmasa olmazıdır. Bunu bileceğiz. Bir ara allah Teala tek ilahımız, hak ilahımız ona nasıl ibadet ederiz? Tanımadığımıza nasıl ibadet ederiz? Bak insan Cahil, cesur olur. Neden cesur olur? Karşında kim var bilmiyor. Kalkıp bu sefer ne yapıyor ona? Ha? Cesaretli davranıyor. Belki o çok güçlü adamdır, seni ezip geçer. Demek ki cahil, cesur olur. Ama kim hakkıyla tanısa ne yapar? Ayağını den geçer. Düşmanını bile hakkın hakkıyla tanımadın ne yaparsın? O sana galip gelir. Hakkıyla düşmanı tanıdın o zaman onun şerrinden kurtarırsın ona da galip gelebilirsin. Onun için biz Allahu u Teala'yı hakkıyla tanıyacağız ki ona hakkıyla ibadet edeceğiz. Hakkıyla ibadet etmek için Rabbil alemine isim-sifat tevhidini hakkıyla bileceğiz. Tanımı nedir, ehemmiyeti nedir, nedir isim-sifat, isim nedir, sifatları nedir, buna nasıl inanırız, Allah nasıl bize istemiş, Buna inanalım. Buna inandığımız, hakkıyla inandığımız gibi Allah Subhanahu ve Teala bizi affeder, bizden razı olur. Biz de onu istediği gibi ibadet ederiz. istediği gibi kul oluruz. İnşallah Allahu Teala'nın istediği gibi de cennete gireriz. Allah hepimize cenneti bütün Müslümanlara nesip etsin. Ama cennet bunu bir bilim Hiçbir Müslüman'a nesip olmaz illa Allah'ın istediği gibi karşına çıkacaksın. Bak bunu bize anlatmıyorlar işte. Bu çok önemlidir. Ne demişler bize? Ne olursan ol önemli değil. Hayır. La ilahe illallah tek başına yetmiyor. Anlayacaksın. La ilahe illallahı anladın. Zaten bu paket hepsi içindedir. Hepsini teker teker yerine getirmen lazım. Dedikçe la ila illallah cennetin anahtarıdır. Dişleri var. O dişler de bu de işte. Bunları yerine getireceğiz. Evet şimdi bu isim sıfat tevhidi çok önemlidir. İsim sıfat nedir? Tanımı nedir? Tarifi nedir? İnşallah yine iman kitabında birinci rükünde Allah'a iman rükünde üçüncü tevhid esma-i vesik Esma e, Tevhid-i Esma'i ve Sifat okuyacağımız arkadaş biz buradan inşallah yine açıklarız. İsim ve sıfat derdi. Bu en güzel isimlerin ve en yüce sıfatların Allah'a ait olduğuna kesin olarak inanmak demektir. O bütün kemal sıfatlara sahiptir ve her türlü noksan sıfatlardan veridir. O bu özelliğiyle bütün yaratın, yaratılanlardan ayrılır. O eşsizdir. Evet, şimdi bu tanımıdır. Ne diyor? İsim, sıfatlar tanımı nedir? Allah Subhanahu ve teala'nın isimleri, güzel isimleri, yüce sıfatları var. Bu isimlerde, sıfatlarda mükemmellik ifade eder. Bir de bütün eksikliklerden noksandır. Bir de Halik olduğu için tektir. Ortağı, şeriki nedir? Yani de eşi, dengi yoktur. Buna inandın sen, paketi tamamlandın, evvel Allah, diğer tevhidten tembara var, sen hakiki mümin olursun. Ama bunu inanmak için ne ister, Detayını bilmemiz lazım. Bu dilde kolaydır. Bir de detaya inelim. Dedik ki, hakkıyla ikrar etmek. Ha? Cezimle iman etmek, bir de bir tam bir itiraf etmek. Neye? Allah'ın güzel isimleri var, yüce sıfatları var. Güzel isimleri ve yüce sıfatları var. Bu çi sıfatları da nedir? Çamal sıfatıdır. Yani mükemmelliktir. Yani nedir? Eksikliği yoktur. Eksik arasambılarda yoktur. Allah'ın isim, sifatları mükemmeldir. Eksik terefi yoktur. Kemal seviyesine gelmiş. oğlunun eksikliği var mı? Var. Ne kadar büyük alim olsan, ne kadar uzman olsan, eksiklik var. Çünkü kulsun sen. Ama yaratan mükemmel olur. Neden mükemmel olur? Hem isimlerinde, hem sifatlarında. İsimleri nedir? Allah-u Teala'nın isimleri nedir? Kendine has olan ailem yani kendini bilintiren yani bir tane Ahmet dedin bu meclis seçme gider çimin adı Ahmet'tir gözümüz onu gider. E Allah'ın da isimleri var kendisine hastır. O isimlerde de nedir allah Teala mükemmeldir. Sifatlar da aynendir. Allahu Teala'nın sifatları da o sifatlar mükemmellik sifatini ifade ediyor. İsimler isimler nasıl mükemmeliyse sifatlar da öyle mükemmeldir. İsimler sadece Allah'a has ise, o zaman Allahu Teala o tas ona aittir isimlerde. Bazı isimlerde de kullar da müşterek olabilir onuyla. Çünkü Allah'ın bazı isimleri de sifatlarını kapsıyor. Mesela ne gibi? Aziz gibi. Anlatabildim mi? Hamid gibi, Mecid gibi. Bu isimdir bunlar. Ama içinde aynen sifat da var. Aziz, ben de aziz olabilirim kul olarak. Ama benim izzetim ne kadar yüce olsa eksiktir, düşman bana galip gelebilir. Her anda hasta olabilirim, zayıf düşebilirim. Ha? her anda sultanım gider elimden ne oldu? Ezzetim gitti. Ama Allahu Teala'nın ezzeti nedir? Onun için kula yakışır ne desin? Abdül Aziz Azizin hakkıyla mükemmel azizin kulu onun için bir tane aziz dedin bu saygısızlıktır. Ha caizdir caizdir. Bazı isimler olmaz. Rahmandır, Allah'tır. Bunlar cereabde cere, cere abitten olsun. Abdülcebbar, Abdülazm. Bazı sıfatlar olur ama Allah'a karşı olmaz. Hamid. Hamid olur. Bir mahsuru yoktur. Bir tane daha da hamid olabilir. Ama Allah'a saygı olarak ne diyeceksin? Hamidun <gülüyor> kulu. Hakkıyla ham sahibi kimdir? Allah-u Teala. Sifatlara gelirken aynen mükemmellik sifatıdır. Allah nedir? Sifatlarda haydir. Hay nedir? Canlıdır. Hayatı daimidir, devamlıdır. Biter mi, tükenir mi? Hayır. Kimseye ihtiyacı var mı canlı kalmakta? Yoktur çünkü yaratandır. Ama insan evet hayatı var ama bir sonu var biter. Nasıl bir başlangıcı var başladı? Hayatı da böyle biter. Onun için Allah'ın isim, sıfatları nedir? Mükemmelliktir. Buna iman edeceğiz. Eksiklikten nuksandır, ikrar edeceğiz. He? Bu kaidedir. Bunu kulağımızda tutacağız. Şimdi önümüze başka der, dersi devam ettikçe çabalar çıkardı. Eksik değil. Allah eksiklikten münezzehtir. Kemal sifatı ona, o kemal sifatındadır ve bu sifata da layıktır. Çünkü o halıktır. Bir de tanımı olarak isim sifatın, biz itiraf ederiz. Onun ne eşi var, ne dengi var, ne ortağı var bütün bu isim sifatlarda tektir. Ne doğurmuş ne doğar. Tektir. Bitti mi? Bu tanımı anladık. Bu Allah-u Teala'nın isim sifatının tanımıydı. Her şeyde tektir. Kolaydır. Biraz zor oldu da ama bak rububiyet dedik Allah'ın fiiliyle. Allah'ı birliyoruz. Üluhiyet kulların fiiliyle. İsim ve sifat, Allah'ın isim sifatı tektir, eşi benzeri yoktur. Bunu ortak koşmarız, o kadar. Birincisi neydir? Bunun açıklamasıydı. Orada kafanızı karıştırmasın. Bak isim sifat tevhidi, Aslında bazıları zorlaştırıyorlar ama çok kolaydır. Allah yardım etse, bak görersiniz isim sifat tevhidi, rububiyetten, ülihiyetten daha kolaydır. Sadece basamak basamak anlasak onu. Çok kolaydır. Çünkü neden kolaydır? Fıtrat dinidir. Allah Teala bu fıtrattan bizi yaratmıştır. Zor değil. Sonradan eklenenler değil. Doğru yol olduğu için, nebevî nübüvvet yol olduğu için çok kolaydır. Evet. Okuyalım. Ehli sünnet cemaat rablerini Kur'an ve sünnette geçen sıfatlarıyla tanır. Kendi zatını nitelendirdiği sıfatlarla nitelerler. Lafızları, bağlamlarından koparıp manalarını değiştirmezler. Onun isimlerinde ve ayetlerinde ilhada gitmezler. Çünkü Yüce Allah'ın kendisi hakkında verdiği bilgileri herhangi bir temsil, tekyif, tatil ve tahlif yoluna satmadan aynen kabul ederler. İlhat, haktan satmak demektir. Tatil, tekyif ve temsil buna dahildir. Tatil, Allah'ın sıfatlarını kabul etmemek yahut bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmemektir tahrir, nasları sen veya mana itibariyle değişikliğe uğradır. Dibnotu mu okuyorsun? Ya Dibnotu okumasın, metin okumasın. Yok yok, metin okusun. Onların bunlarda uydukları kural allah Teala'nın şu ayetidir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitendir ve görendir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle O'na dua edin. O'nun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin, onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. İşte ehl-i sünnet vel cemaat, Allah onlara rahmet eylesin, bizi de onlara rahmette ilhak eylesin, onların peşine göndersin, onların yolundan saptırmasın. Allahu Teala el i sünnet vel cemaat dedik, tabi'in, dört imam, etibahu tabi'in sahaba, onları diyoruz biz, onları kastediyoruz. Kim bunların zincirinde gediyoruz biz onların peşindeyiz. Ayağımızı sağlam yere basıyoruz, o sağlam insanların eteğini tutuyoruz. İnsan dediğimiz bunlar normal insan değil. Bunlar hakiki alimdiler, peygamberlerin varisidir. Yani Beni İsrail'de nasıl peygamberler vardır, dini yenilerdiler, raydan çıkar insanlar raya koyardır, bu alimlerimiz bizim raydan çıktıkça bizi raya oturtuyor. İşte biz bunların telebeleriyiz, bunların hakiki uzantısıyız. Bunlar Rabbilerini nasıl tanırlar? İlahlarını, Allah-u Teala'yı nasıl tanırlar? Kitap ve sünnette ki asas kaynaktır dedik. Üçüncüyü kabul etmiyoruz biz. Kitap ve sünnet. Kur'an ve Resulullah'ın sözü. Üçüncüsü yoktur bizim için demiştik. Bu ki asas kaynak budur. Bu çizsinde Allah-u Teala'nın isim sifatları nasıl gelmişse nasıl gelmişse böyle kabul ediyoruz. Onun önünde duruyoruz. Ne aşırıya gidiyoruz ne geri kalıyoruz. Bir artı bir içi yani isim vasıfat sifat tevhidi Allah'ın isim ve anlamı calıyor. Aynen diğer ibadetler cibi nastan dondurulmuştur. Yani el ibadatu ne teydedik isim vasıfat tevhidide tevhidi de tevkifidir. Nastan dondurulmuştur bir şey yapamayız biz. Allah demişse ismi budur budur, sıfatı budur budur. Biz kendimizden ne isim üretebiliriz ne sıfat. O kadar. Haddini bil ey kul tevhid isim sıfatını yerine getirir. O kadar basit. Haddini bileceksin. Kitap sünnette ne gelmişse olduğu gibi kabul edeceksin. Ne oldu? Sen muhaddid oldun. Ehli sünnet onun için mi? Hakiki sahabenin uzantısıdır. Sahabe de kimin peşinden gidiyor Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Kur'an vasifatta, yani Rasulullahın dininde nasıl gelmişse böyle Allah Allah Allahu Teala'yı böyle tanıyorlar bunilerle vasf ediyorlar. Bu kadar anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu kadar bizim dinimiz budur. Bunun yanında niye bu kadar siz hayacanlısınız diyebilirsiniz? Çünkü bunun yanında baş düşman boş oturmuyor. İnsanları yoldan çıkartsın diye bu tevhide bile el atmış. Nasıl uluhiyet, rububiyet tevhidine el atmıştır? Özellikle uluhiyete ve bu cünde ümmette, ümmeti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya şir, ibadette şirk koşanlar var ise isim ve sifatta da şirk koşturuyorlar. Hem de erken zamanlarda bu işi şeytan Ortaya sürmüştür. Onun için ne oluyor? Burada da dikkat etmemiz lazım. Biz doğru yolu bildikten sonra bu yoldan şaşmayalım. Düşmanın şüphetlerini de biliriz. Hatta bize hoş göstermesin. İşte onun için ehlü sünnet burada ne eklemişte? Biz biz tanıyoruz. Allah Resulü'nü tanıyoruz. Neden nedir bizim yolumuz? Allah'ın bütün isim-sifatları Kur'an'da geldiği gibi kabul ediyoruz. Bitti o kadar basit. Ama şeytan gelir ne yapar? Allah'ın Allah isim sifatlarının içini boşaltır. İçini nasıl boşaltır? Ha? Diğer sene evet isim budur ama anlamı budur. Evet bu isim Allah Teala demiştir ama bunu göre kabul etmeyeceksin. Çünkü bunu kabul etsen aklına başka şeyler gelir. Burada ne oldu? Yerini değiştiriyor. Bir sürü şüpheler, bir sürü ağır şeyler kullanır, o zaman ne olur? İnsan oğlu kahar, akıl, mantık devreye girer. Çünkü şeytan kendisi akıldan atıldığı için Allah'ın rahmetinden aynen bizi o cezadan cezalandırıyor. Biliyor bu insan oğlunun en zayıf noktasıdır. Kendisi çoğuladı ona tecrübelidir bizi oradan giriyor. Eydir alimler ne demişler el i sünnet? Bakın demişler. Biz bunu kabul edeceğiz. Şeytan da gelip bize demiyor kabul etmeyin. Evet diyor kabul edin bunu. Ama ne yapıyor? Apaçuhus. Allah'ın isim sifatlarının anlamını bir sefer tehrif ediyor. Direkt dese sana dersin sen düşmansın. Ama sana ne yapıyor? Tehrif ediyor. Evet. Bu budur ama Biraz daha böyle olsa böyle olur. Bunlara geleceğiz. Ne diyor bize şimdi? Şimdi ne diyor? Ehli sünnet ve la yuhrifun el kelime an mavaadihi. Yani Allah Teala bir kelime demişse onun yeri cümle, ne cümlesinde gelmiş o kelime Allah'ın ne muradı var? Resulullah bize açıklamış. Onu olduğu gibi kabul ederiz. Ne yaparız? Tehrif et Sonra ne yapmarız? وَلَا يُلْحِدُونَ İsim ve sifatında ehli sünnet vel cemaat ayetlerini, Allah'ın ayetlerini saptırmazlar. Olduğu gibi kabul ederler. İspat ederler bütün sıfatlarını Allah ve Resulü ayetlerde isim sifatlarını olduğu gibi kabul ederler üzerine basarlar. Bu kadardır. Burada dersi bitirsek bile olur. İsim tevhid bu kadardır arkadaşlar. Hiç zor değildir değil mi? Yani zor gösterirler bize ama zor değil. Olduğu gibi kabul et hiç karışma hiçbir şeye. Ama biz şimdi fantasiye döndük. Bakarım bu düşmanın yolu nedir? He? Hatta düşmeyelim içine. Yoksa böyle sen imanından güçlüysen ben şüphede katılmıyorum yeter sana bu ders. Allah diyorsa alimdir alimdir habirdir, Haydir Haydir heydir ha? eli var eli var gözü var gözü var Böyle, kabul et sen cennete gidersin ama şeytan bırakmaz onun için biz düşmeyelim hataya bizden öndekiler düşmüşse onların hallerine bakarız onlar neden düştü alimler bunları da alma piş ağzıma düş bizim için temizlemişler elimize koymuşlar yani burada ne demek istiyoruz bu isim, sıfat, tevhidimiz şu anda peketimiz doğrudur. Biz muvahhidiz. İyidir bu tevhidine bozar. İsim, sıfat, tevhidine ne bozar? Rububiyet tevhidine arkadaşlar hatırlatın bize. Ne bozar? Ha? Ne bozar yük rububiyet tevhidini? Ortak koşmak. Niye tereddüt ediyorsunuz ya? Ortak koşmak. Bozar. Rububiyet sadece Allah yapabilir sen diyorsun başkası da yardımcı olabilir şirk koştu dedik ya kutup, Gauss Celüiller bana da koşabilirler Allahlara göre vermiş haşa sen şirk koştu ülûhiyetini bozar yine şirk Allah'a sadece Allah'a göndermemiz lazım ibadeti ama yolda da olsun bu da bizimden gelsin işte bu Gauss'tur bu kutuptur, bu şeyhtir, bu Efendidir bu Peygamberdir ne oldu? Şirk koştu. Enteresan. Hem de şirk koşanlar hiçbirisi bir sahabeyi de koşturmuyor. Allah sahabeleri sevmiş, tenzih etmiş. Yani hiç gördünüz mü bir tane tasavvuf ehlinden yen başka bir fırkalardan bid'atlen meşhur olanlar Allahu Teala'ya bir sahabeyi şirk koştu yoktur. Ama çivi koşuyorlar şirk, kendi adamlarını. Sahabeleri Allah temizler, takitler olar, tenzih etmiş. Hatta bilmeyenlere kadar tenzimle zedler. Şirkten vasıtle değil. Nedir isim sıfat tevhidini ne bozar? Bu ne de şirk bozar. Ama şirkin neyi bozar bu? Yolları var. Onu de ne bozar? İşte ilhat bozar. İlhat nedir? Anlamını saptırırız. Anlamını saptırma kaç çeşittir? Bir temsil. Temsil nedir? Benzetmek. İki, tekyif nasıllılık. Sifat nasıldı? Çeyfiyetlendirmek. Üç, ta'til anlamını iptal etmektir. Dört, tahrif. Ne yapmaktır? Apaçuk anlamını değiştirmektir. Resmen. Şimdi bunları tek tek arkadaş okuyacak... İsim, sifat, tevhidini bozan şeyler nelerdir? Evet, oku şimdi dibi notu kardeş. Temsil, bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek aynısı olduğunu kabul etmek. Tekir, Bir dakika, böyle, böyle mi geliyor sende dibi not? Yok di, yapamış. Ha? Tatil. İlhat'ten oku. İlhat'ın tanımından oku. İlhat, haktan satmak demektir. Tatil, teki ve temsil buna dahildir. Evet ilah nedir? İlhad dedi. Ve la yulhidun fi asma'ihi ve ayatihi. Bu da nereden almıştır? Ayetten. Şimdi ehli sünnet dedik ki burayı unuttuk. Ehli sünnet ölçüleri nedir? İsmi sıfatta hangi ayettir? Şura 11. ayet. Leise kemithlihi şey, <gülüyor> ve huves semiul alim. Allah'a benzer bir şey yoktur. Mukayide mi? Yani her şeyde tektir mükemmellik sıfatıdır. Bir tane benzer olsa o zaman ne olur? Olmaz. Allah'a benzer sifat yoktur. Dengi yoktur. Burada bütün isim sifatı bozan hepsi dışarı çıktı. Temsil tahtil hapse atıldı yazıyor. Sonra ne diyor? Ve huve alim. O eşittir ve Burada neyi ispat etti? Allah'ın sifatlarını ispat etti. Bu da aynen la ilahe illallah gibi La ilahe illallah dediği nedir? Nefi. Neyi nefif ediyoruz? Batıl ilahleri. İllallah ispat ediyoruz. Üzerine basıyoruz. Ondan başka ilah yoktur. Burada leyse kemitli şey onun dengi, ortağı yoktur. Neyi ispat ediyoruz? Huve semion. Ne? Basir. Eşiten ve cörendir. Evet. İlhadi nereden almışız? İlhadi Araf Suresi 108. ayet. Ne diyor Allah Teala? Velillahi'l esmaü'l husna. Allah'ın güzel isimleri var. Fed'u biha. Onunla Allah'ı çağır. Allah'ın kaç tane ismi var? Hayır. Allahu Teala'nın ismi hadsiz, hesapsızdır. Onu iyi bilin. Allahu Teala'nın isimleri sınırsızdır. Bir kısmını bize bilindirmiştir. He? Bir kısmını bize bilindirmemiştir. Onun üç Resulullah dua ederken sen ne isimlerden, sıfatlardan kendini bilindirdin onu ile, onu ile sana yakın düşürün. Bazı isimleri de bize bilindirdin. Bazını bilindirmedin. Bazen de kendine gizledin. Ben onu ile seni çağırıyorum. Demek ki bize Allah Teala Kur'an'da birçok isim sifatı var. 99 hadise gelirken orada Allah Subhanahu ve Teala diyor ki, Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu 99 ismini kim ezberlese, anlamını bilse cennete gire. Demiyor Allah'ın adı 99'dur. Dokuz bu 99 isimlerin içinde bu 99. Allah'ın ismi sifatı hadsizdir, hesapsızdır. Kur'an'da çok var. Ama e, şeyde e, asılda çoktur. İşte bulardan Allahu Teala'yı çağırın. Fed'u biha. Allahu Teala. Ve zulu'llezine yunhidun fi O Allah'ın isim sıfatlarını hakten meyleder kendilerine göre değiştirirler. Olardan uzak durun. Bırakın onları tercih edin. Onlar ne olurlar? Seyu'zuun ma kanu ya'malun. Onlar yaptıkları için karşılıklarını o bir tarafta görenler. Evet. Şimdi Celelim İlhad'e. İlhad bu ayetten alınmış. İlhad nedir arkadaşlar? Hak'ten sapmaktır. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kabirde kabirde diyor çim lehet bizim içindir şak başkaları içindir. Şak nedir? Sandık gibi kabrı kazıyorsun Ölüyü bırakıyorsun üzerine, üzerine kapatıyorsun. Bu şaktır. Ama ilhat bizim içindir diyor. İlhat nedir? Sandık gibi kazıyorsun, sonra yana leh dediyorsun. Geliyorsun yana, yanı için boşaltıyorsun, ölüyü oraya koyuyorsun. Önünü kapatıyorsun, sonra toprağa atıyorsun. İşte lehet buradan alınır. E lehet nedir? Meyletmektir. İşte bunlar hakten meylediyorlar. Eydin meyletmek etmekten nedir? Dört şekildir. Birincisi nedir, Heyyub? Tatil. Tatil. Allah'ın sıfatlarını kabul etmemek yahut bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmemektir. Tatil nedir? Yani şimdi bende bir cihaz var, onu çalıştırmıyorum, durutmuşum boşboşa. İş görmüyor bu cihaz. Bu cihaz iş görmüyor, burada durmuş boşboşa. Bu nedir? Bu tatil olmuştur dersin. Yani iş görmüyor artık, bunun işi bitmiş. Ne zaman bu çalıştı? O zaman o. Sen Allahu Teala'nın isim sıfatlarını Kur'an'da, sünnette ne yapıyorsun? tatil ediyorsun, kullanmıyorsun. Yani Allah alimdir, diyorsun evet Allah çok şeyi bilmez. Ne yaptın? tatil ettin. Yani diyorsun allah Subhanahu Teala ilimden kastetmemiş ki her şeyi bilir. Yen yani diyorsun ilim dediği değil ki böyle ilimden kasdetmiş Allahu Teala ebedi hayatı bilir. Biz ne yapacağız? ileriyi bilmez. Burada ne yaptın? Allah'ın ismini, sıfatını tatil ettin. Yen yani de bir kısmını kabul ediyorsun, bir kısmını kabul etmiyorsun. İşte bu nedir mu'attile. Fıkıh akide kitaplarımızda mu'attileler geçerler. Bir fırkadır bunlar. Allah'ın ismini ve sıfatını tatil ediyor. Yok ediyor. Kullanmıyor. Allah Teala Kur'an'da böyle diyor. O kullanmıyor. Bu tatildir. Evet, tehrif, tehrif nasları lafzen veya mana itibariyle değişikliğe uğratıp onu zayıf, yani açık anlamından uzaklaştırmak ve ancak zayıf bir ihtimalin delalet ettiği manaya çekmektir. Her tehrif aynı zamanda bir tatildir. Fakat her tatil bir tahrip değildir. Her tehrif bir tatildir. Her tatil bir tehrif değil. Tatil, meçneyi duruyorsun, kullanmıyorsun. Ama tehrif nedir? Yerini değiştiriyorsun. Yani Allah Teala diyor Allah'ın eli eliniz üzerinedir. Düşün, diyorsun ki el, Allah kastetmedi el bundan el. Ne kastetti bundan? Kudret kastetti. Sen ne yaptın? Tehrif ettin mi onu? Tahrif ettim anlamını çektim başka yere. Bu tahrifdir. ehl i Sünnet bulardan uzaktır tabii. Bular tevhidi bozan şeylerdir. Bu şeytanın şüphelerdir buları anlıyoruz biz. Buları bilerim ki düşmeyelim. Yoksa bulara gerek yok. Biz yolumuza nubuhat ve fıtrat paketinde kendimizi çimlik tespiti yapıyoruz. Ama buları bilerim ki önümüzde düşmeyelim bulara. Şeytan celirken, mırıngirin ederken, ha bu böyledir, bu ayetimin anlamı budur filan adam böyle demiş. Biz en azından bir bilgimiz var. Evet. Tekif, sıfatların mahiyetlerinin nasıl olduğunu açıklamaktır. Bu da tevhidi bozar. Yani allah Teala diyor ki Allah'ın eli var. Sen dersin el nasıldır? Tırnağı var, el böyle insan eli gibi? Bu ne oldu? Yani nasıllamasını sordu. Bu nedir? Tevhidü bozuldu. Bunlar kainedir aynen zamanda bizim için. Neden? Çünkü biz Allahu u Teala isim ve olduğu gibi kabul ediyoruz. Ne tehrif ediyoruz, ne teklif ediyoruz, ne taktil ediyoruz. Evet. Nasıllamayı sahaba sormamış. Biz nasıl sorabiliriz? Onun için bu nedir? Tevhidi bozandır. Evet en sonuncu temsil bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek Aynısı olduğunu kabul etmektir. Bu da tevhidi bozar. Temsil nedir? İşte ben e, bir yerde bir bardak görmüştüm, vasf ediyorum size. Su bardağı görmüştüm. İşte buna benziyor ama daha buradan değişik, buradan yiyen yani aynen bunun gibidir. Bu nedir? Temsil ettim siz için. O gördüğüm su bardağını yakınladım ile. E Allah Teala'yı kim görmüş ki? Kim görmüş benzetebilir? Onu için temsil nedir? Tevhidi bozandı. Etmeyeceğiz. Çünkü Allah-u Teala gaybtir. Biz gaybe inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Onun için Allah-u Teala'yı ne yapacağız? Temsil etmeyeceğiz. İşte etmedikçe ne olur? Tevhidimiz yerine gelir. Bundan da uzak duracağız. Bu şeytanın şüphetleridir, yollarıdır. Tevhidi bozan şeylerdir. Olduğu gibi dediğine kabul ederiz. De nedir bu? Nasdan dondurulmuştur. Bunları bu dört meseleyi bildikten sonra artık bize şeytan Allah işlemez. Baba alimleri işlemiş, işlebilir. Ama biz işlemesin diye alimler bu ilmi bize basitleştirmiştir. Evet. Ehli sünnet vel cemaat, Yüce Allah'ın sıfatlarının keyfiyeti konusunda sınırlamalar ve belirlemelerde bulunmaz. Çünkü o bu konuda bize herhangi bir bilgi vermemiştir. Hiç kimse de kendi kendine Allah'tan daha iyi bilecek durumda değildi. Allah para şöyle buyurmuştur. De ki siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Artık Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz. Doğru. Yüce Allah'tan sonra Allah'ı onun peygamberinden daha iyi bilecek başka bir kimse yoktur ki onun hakkında Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Evet, şimdi isim ve kaideler var. Bir dedik Allah'ın bütün isimleri nedir? Güzel isimlerdir, Değil mi? En güzeldir. Hüsnedir. Sifatları da uladır, yücedir. Ne demektir bu? Yani eksiklikten münezzehtirler. Mükemmeldir, eksiklikten münezzehtir. Otomatik, yanlış kabul etmez. Mükemmel oldu, eksiklikten münezzehtir. Eksiklikten münezzeh oldu, mükemmeldir. İkinci mesele Allah'ın isim sıfatı ne dedik? Tevkifidir. Ne demek? Nastan dondurulmuştur. Bu iş bitmiştir. İşte isim, sıfat nasstan dondurulmuş tevkifidir. Bunu da bildik. Artık ne oldu? Biz kendimizi sağlam aldık. Bir de Allah Subhanahu teala'nın dedik şeytanın en geldiği insana ne derler? Tekif. Tekif nedir? Nasıldır? Şimdi Allah'ın eli var dedi. Gözü var. Bacağı var. Bunlar nasıldır? He? Bu nasıllığı şeytan aklatmış. Buradan çetrefile kullar, düşürmüş bazı alimleri. Çetrefil nedir? Bazı alimler iyi niyetle ne yapmışlar? Kalkmışlar bu hataya ümmet düşmesin diye bir içtihad etmişler. İçtihatları da nedir? Demişler ki ümmet El derçen akıllarına el gelmesin diye demişler bu elin anlamını iptal edelim. El yerine kudret diyelim avamın aklına gelmesin el. Niyet salih, güzel ama uygulamak fasittir. Neden fasittir? Eydir bunu Resulullah bilmiyordu. Ashab-ı bilmiyordu. Buna da cevap veriyor şeytan. Ne diyor? Ya o zaman Bedeviler, Arabiler fıtrat dinindeydiler. Şimdi insanlar, ülkeler açıldı, medeniyetler değişildi, insan e, daha farklı oldu. O zaman ne oluyor? İnsanın aklına her şey geliyor. Onun için böyle derim işi sağlamalı. Demek ki kaş yaparken göz çıkartın. Bir şeyi düzeltirken ama ana şeyi vurdun sen. Resulullah'ın matoduna aykırı geldin. O da nedir? İsim sıfat, tevhidini bozdun. Nedirik? Tekyif meselesinden kaçmak için bu sefer ta'tile düştün. Tehrife düştün. Temsilden kaçmak için aynen tahriften ta'tile düşmek zorundasın. Biz ne diyoruz? Ne temsil ederiz, ne tekyif ederiz, ne ta'til ederiz. Temsil zaten edemeyiz. Çünkü Allah Teala kimse görmemiş ki. Allah Teala'nın şimdi Bak cenneti kimse görmüş mü? Görmedi. Resulullah geldi bize anlattı. Ama ayette da Allah-u Teala bize cenneti anlatıyor. Ne diyor bize? İşte diyor cennette meyveler var, müteşabih var ve gayri müteşabih. Müteşabih nedir? Benzer ve benzemeler var. Yani cennette elmalar var, portakallar var. Aa bundan deriz dünyada da var diyoruz. Adı ayrı şekildir. de portakalın şekli ayrı şekildir, şemali ayrı şekildir. Adı portakaldır bu muteşabih ve gayr Allah cennetin bize anlatmak için Resulullah da bize adam. Ama Allahu Teala zatiyle ilgili hiçbir haber gelmemiş. Ne peygamberçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti Sidretül Muntaha'ya çıktı. Allahu Teala'yla yanında oldu. Yüz yüze oldular. Qaba kavşeyni au adna. Ee kavsun. E, kavsa ne deriz. He? Yayın Yayın çüğücü taraf oldu. Hatta yay çekilirken çüğücü daha birbirine yakına gelir. Onun kaderi yakın oldu. Onun için sordular Resulullah'tan Rabbini gördün mü? Nurun inni ara. Ben onu bir gördü gördüm. Yani sıfatını vermedi bize. Onun için temsil nasıl yapabiliriz? Ama cenneti temsil yapabiliriz. Allah Teala yapmış. İşte ırmakları var, agazlar var, miyveler var, huri kızları var. Resulullah vasfetmiş hurri kızlarının güzelliklerini. He? Kemikleri demiş, derilerinin etlerin arkasından görünür. Vasfetmiş. Biz hayal edebiliriz. Ama ne hayal edetsek yanlıştır. Çünkü o daha mükemmeldir. Bu serbestsin bunda. Cennette hayal edebilirsin. Cennette uçan atlar var. Her şey hayal edebilirsin. Ama ne hayal etsen, çünkü Allah Teala diyor cennette olduğu nimetler insanın aklına bile gelmez. Çünkü akıl, insanın aklı geniştir. Hayali çok geniştir. İnsan hayal eder, uçar, uzaylara gider, e, sihir yapar, ol diğer bir şey olur. Bunun hayal gücü çok geniştir. Cenneti de hayal edebilirsin. Ne kadar hayal etsen Allah-u Teala diyor, cennet daha azimdir ona. Hayal edemezsin. Çünkü aklın sınırlıdır senin. O dünya için güzel, başka bir beden yaratır allah Teala. Başka bir akıl yaratır. Ebedi bir beden. Bu beden en çok 70, 80, 90, 100 seneliktir. Ondan sonra ne olur? Çürür. Kullanma tarihi geçer. Ama o beden ebedi yapar. Ama ruhumuz aynendir. Ruhumuz Hazret Adem'den Allah vermiş kendi ruhundan. O yer üzerine gelir. Ölsek de biz bedenimiz o berzak aleminde kalır. Ruhu ölmez insanoğlunun ruhu. Nere gelir bir de cennette ebedi kalır. Çünkü o ruh Allah'tandır. Allah'tan çıkmıştır. Evet, şimdi Allahu Teala içinse kimse görmediği için temsil bize yasaktır. Bunu akıl mantık da kabul etmez. Neye benzetileceksin? Ama allah Teala bize sıfatları vermiştir. Gözü var, eli var, vesayla. Biz bunları ne iptal ederiz, ne anlamını dondururuz, ne tehrif ederiz, sapıtırız. olduğu gibi bu bunları kabul ederiz. Ama nasıllığına da yetmeriz. E o zaman bir tanesi sorar. E o zaman Allah-u Teala bizi niye böyle zor duruma koyuyor? Evet bu konuda koyarsanız zor duruma. Çünkü sınavdır. Adı üzerindedir. İntihandır. Dünya tarladır. İntiham tarlasıdır. Sınavdır. Baksın sen ne kadar şeytan seni işler, ne kadar işlemez. Bu sınavdan ne kadar geçersin, ne kadar geçmezsin. Onun için ne yapacağız? Uyanık olacağız. Şeytanın oyununa gelmeyeceğiz. Bu sınırda duracağız. Sınırı açtın, sınıfta kalırsın. İşte bu bu meselede nedir? Diyor ehli sünnet temsilde bak üzerine gitmiyorlar ehli sünnet. Çünkü temsil benzetmek akıl mantık işi değil. Kimse bunu kabul etmez. İlle çok sapık fırkabına düşer. Ama teklife düşebilirsin. Aklına gelir şeytan buradan çok ciliş yapar. Nasıllamak işte bak o alimler de haş yaparken göz çıkarttılar. Tekif meselesi Allah'ın eli var. Nasıl eli var? Parmakları var, dırnağı var, elin üzerine tüy var? Şeytan aklına getirir bunları seni. Ve getirmiş. İşte bu mukeyife olur. Tekif edince olur. Bu nedir? Caiz değil. Bu kaidedir. Allah'ın isim, sıfatı, keyfiyesi haramdır. Kimse bilmez. Çünkü neden? Allahu Teala sifatından haber verdi. Keyfiyet sifatını haber vermedi. Ne dedi? Sadece dedi elim var, gözüm var. Ama demedi nasıldır? Burada duracaksın, intihant tarlasıdır. allah Teala kendisi tarlasıdır. Gayiptir. Ne diyor Bakara Surasında? Muttakiler hakkında اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ bil ilk sıfatları. Bu dinin budur özelliği. Geybe iman etmektir. E Allah-u Teala de imanların en gaybin başıdır ya. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala'nın gaybine iman edeceğiz. İyidir. Çeyfiyet sıfatını hiç kimse bilmez. O zaman sen nasıl keyfiyeti getirirsin? Allah Teala kendisi haber vermemiş. Resulü haber vermemişe sen nasıl biliyorsun çeyfiyeti? O zaman biz bunun önünde durarız. Bu da bu kadar basit. Ayette Allah Subhanehu ve Teala e, Bakara surasında 140. ayette ne diyor? Kul e entum a'lemu emillah. Devalara Allah'ı siz vasf ediyorsunuz. Keyfiyet veriyorsunuz. Siz dahi bilirsiniz yoksa Allah Teala kendisine iyi tanır. Herhalde Allah Teala o zaman ne ne diye vasf ediyorsunuz? Allah bu ayet burada geçiyor. Sonra bir diğer me, e, ayette, e, Nehil surası suresi 74'te fele tadribulillahi'l emsale. Allah Teala'ya örnek vermeyin diyor. Ne misilleme verin, ne keyfiyet verin. İnallahü ya'lem ve entum la ta'lemun. Allah biliyor siz bilmiyorsunuz. Allah neyi bilir? Kendi azamatını biliyor. Bildiği için size vermemiş, kendisini vasfetmiş, keyfiyetini vasfetmemiştir. İntiham tarlasıdır. Keyfiyetini vasfetmemiş. Eydir. bu allah Teala, Allah'tan sonra kim Allah'ı en iyi tanır? O elçisi ki ciddi kâbe o <gülüyor> ev edne. Yüz yüze Allah-u Teala ile görüştü. Ama allah Teala'yı görmedi. Sordular ondan ne gördün? Dedi, nür gördüm. Ne zaman göreceğiz biz bu Rabbimizi? Ne zaman göreceğiz? Kıyamet gününde. Görme şansımız hiç yoktur. İlle ki cennete giren görer Rabbil Alemin. Cennete girmeyen Rabbil Alemin'den ebedi olarak mahrumdur. Hatta Arasat kıyamında, kıyamatında Rabbil Alemin tek tek kullarıydan Hesaba çeker oların. Ama mümin kullarını çeker. Çafillere zaten bakmaz Rabbil Alemin. Onlar mahcubtiler kıyamet gününde. Göremezler Rabbil Alemin'i. Fasıklar bile mahcub olurlar Rabbil Alemin'i. Göremezler. Kim muvahhid fasıktiler. Piletleri teç değil, gidiş geliş cehenneme kesilir. Onlar da göremezler. İlla ki cennette görenler Rabbil Alemin'i. Ama o kıyamet gününde Allah Teala ne sunulur diyalog alışlar o da bir gayptir. Anlatabildim. Ama müminler o arasat gününde de görürler, cennette de görürler laflarını. Hatta Allah Teala biri gelir bir mümine böyle yaklaştırır onu nefesini bile hissedersin Rabbil Alemin'in diyor. Hadiste geçtiği gibi. Kenefini, ağırlığını sanki hissedersin üzerinde. Nasıl bir tene bir tenenin eline bele yakın gelir, omzuna koyar. Vela hissedersin hissedersin diğer ey kulum filan filan günahı işledin Dünyada ben seni sitrettim. Kimse seni görmedi. Bu günde sitrederim o günahlarını. Çünkü her günah orada arasat gününde açı aç, aç, aç çıkar. Ama Allah istediğini sitredi. Evet. İşte Resulullah haber vermemiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌّ يُوْحَىٰ Bütün Resulullah'ın lafı, bütün sözü şeriat'te nedir? Allah'ın vahiyidir. Resulullah hiç kendisinden bir gürcül koymamıştır. Evet, devam edelim. ehl Sünnet Belcenat, Yüce Allah'ın kendisinden önce hiçbir şeyin var olmadığı ilk, kendisinden sonra hiçbir şeyin bulunmayacağı son, Kendisinin üstünde hiçbir şeyin olmadığı zahir ve kendisinin ötesinde hiçbir şeyin bulunmadığı batın olduğuna inanır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Evet. Bu da çok acayip Allahu Teala'nın isim sıfatları değicili meseledir. Şimdi biz kaideleri bildik. Allah'ın isim sifatları yücedir seresttir Allah ee, Allahu subhanu isim ve sifatları hiçbir eşiği yoktur dengi yoktur mükemmeldir eksik değil bunları bildik tamam da. Şimdi gelelim yavaş yavaş Allahu subhanu Teala'nın isim ve sifatlarının açıklamasını Kaideleri biz bildik çok basitiymiş değil mi? O kadar zor değil. Şimdi geldik biz Rabbimizi tanıyalım. Şimdi biz Allah'ı ne kimliğini şahsını, zatını, keyfiyetini bilme imkanımız dedik yoktur. Resulullah ki onunla yüz yüze geldi. Sidretil muntaha'da arşın üzerinde. Ama görmedi Çünkü görme için bu beden değişilmesi lazım. Hazreti Musa da göremedi. Dedi ya Rabbi beni göster kendine. Dedi dağa bak. Dağ beni görse, dağ sakin olsa, yani yerinde kalsa beni görersin. Rabbil alemin tecelli etti dağa. Bir cüz'i. Dağ oldu? Ce'alehû dekka. Dek nedir? Bir balyosun altına bir taşı koyarsan, indirsin üzerine uncu gibi olur. O dağ böyle uncu gibi olur. Musa da bayıldı. Kalktı dedi ya Rabbi ben tövbe ederim azamata karşılığında. Bildi ki bunun imkanı yoktu. Onun için Hz. Musa vazgeçti bu iddiasından. Hiç bile istemedi bile onun olsun. Onun için imkanı yoktur Bu bedenle Rabbil Alemin dünyada görünmez. Ne al ne, ne kutuplar ne hiç kimseye görünmez. Kim dese ben Rabbil gördüm o zındıktır. Evet. Şimdi neye gelelim? Bu meseleye gelelim. Allahu u Teala şimdi yine başladık diyor ki ehl sünnet vel cemaat neye inanır Allah içtir ondan önce hiçbir şey yoktur Allah sondur ondan sonra hiçbir şey yoktur Allah zahirdir onun üzerine bir şey yoktur Allah batindir Onunla... ha? ondan öte bir şey yoktur bu da nereden alınıyor Zariyat suresinin 58. ayette. Huvel evvelu vel, vel, vel batın ve şeyin alim. Ne demek bu? Allah ne diyor? Evveldir. Hiç öncedir. Ondan önce kimse yoktu. Rabbimiz arkadaşlar. Rabbimiz azim. Allahu celle celalu ve celle kudreti ve azametu dünyayı yaratmadan önce, kaineti yaratmadan önce, evreni yaratmadan önce, arşi su üzerindeydir. Bunu masallardan almıyoruz. Bunu hadislerden bu kadar gelmiş bize. Allah'tan önce hiçbir şey yokymuş. Ama Resulullah diyor, arşi suyun üzerindeydir. Arşi suyun üzerindedir. Onun için iblis, allah Teala onu lanetlemiş, Allah'a onun bütün oyunlarından, tuzaklarından Allah'a sığınırız. İblis o kadar hebistir, Allahu Teala'yı taklid ediyor. Ne yapmış? Erşini suyun üzerine koymuştur. Şu anda iblisin erşi Allah onu cennetten kavarca Hazreti Adem indi cidde tarafına sa sa sah sah sahih olan rivayette e, e iblis nereye gitti? Kaktı kendine bir arş yaptı, suyun üzerine koydu. Ha nerededir bu su, iblisin? Racih olarak Musallesil Bermuda. Üçgen Bermuda üçgenindedir. Çor da cemiler kayboluyor. Orada iblisin arşı var. Hadiste geçtiği gibi diyor ki iblis sabah oldu çağırır adamlarını, hepsini görev verir, gönderir. Kim fazla insanoğlu yoldan çıkarttı, onu kendine yakın kılar. Tavutlar da öyledir, buradan almışlar. Bak Fır'an sahillere dedi, kim? Galip geldi, ne mükafatı versin bize ey Fır'an? Dedi, bana yakın olursunuz, haşiyeden olursunuz. E bir günde çöyledir. Bak tavutlar buti bir günde başar asada yakındır. Haşiye, her zaman yani ne kadar ya yakın oldun, ne kadar kifre hizmet ettin o kadar seni mertebeni kaldırır. Evet, evvel nedir? O ilk öncedir, ondan önce kimse yoktur. Allahu Teala'dan önce kimse var mıydı? Hayır. Ne dedi allah Teala? Kalemi yarattı önceden. Yaz dedi, neyi yazın? Oldu, olacağı ol. Bütün olacağı yaz, sonuna kadar. Yani cennetlik cennete, cehennemlik cehenneme girecek. Hepsini yaz dedi. Kalem de yazdı. Ondan sonra Allah Teala yeri gögü yarattı. Ondan sonra her şey yarattı vs. Evreni yarattı. insanları yarattı. Melekleri yarattı. Cinleri yarattı. Sonra insanları yarattı. Bu evveldir. Allah'tan önce kimse var mıydı? Hayır. Bu sıfatıdır Rabbil Alem. İyidir sonra ve, ve, ve e, huve el evvelü vel o da nedir? En sondur. En son ne demektir? En son allah Teala İsrafil, sure üfledi. Sur nedir? Bir boynuz gibidir. Böyle bu batılılar savaşta kullanırlar, üflerler böyle üzerine. Savaş, boynuz gibi. O surdur. Nasıl bir sur ise bilemiyoruz. Öyle bir üfler ki onun sesini duyan yer, yer dümdüz olur. Kıyamet kopar hiç kimse kalmaz. Hiç kimse kalmaz. Hatta Cibril Aleyhisselam, hatta melek el-maut her şey ölür Allah'ın izniyle. Kim kalır? Sadece Allahu Teala. Ve yebqa vecu rabbika kalir sadece. Allah'ın zatı kalır. Orada Allah diyor, "Ene'l melik, eyne mülukü'l-ard?" Ben hakiki yöneticiyim. Nerede o bir krallar? Ben el Cebbâr, mel hakiki Cebbâr'ım. Her şeye hâkimim. Nerede o biçiler iddia edirdiler Tuğyan Pavili kaderler? He? Asmîşlerdir. Nerede onlar? Limenül mülkül yevm, bütün mülkümündür. Lillahil vahidil kahhar. Sadece mülk Vahidül Kahhar. Hiç olan Kahhar nedir? Her şey yok eden. Önünde Duran yoktur. Her şeyi istese yok eder. Kimse sonuyla uğraşamaz. Haklaşamaz. Her şeyi yok edendir. O da kimdir? Allahu Teala. Kendisi yaratmış bir evreni yok etti. O zaman ne yapar? يَوْمَةُ وَدَّلِ الْاَرْضِ وَاَرْضِ وَاَرْضِ وَاَسْسَمَا وَاَرْضِ Yeri, cöcü, başka bir dizayında yaratır. Ebedi hayat kalışında yaratır. İşte bu ahir, o ahirdir. Allah'tan başka kimse yoktur. İnsan, yer, göç, her şey ne olur? Yok olur. İnsanlar Allah Teala yeri gögeyi yeni baştan yaratır. Ondan sonra çitene ebedi yeri yaratır. Biri mutluluk yuvası, ebedi. O da cennet. Vasıfı da bize kitap sünnette gelmiştir. O birisi de azap yeri, işkence yeri. O da cehennem. Onun da sıfatları gelmiştir. Kişsin de adımız gibi tanıma, tanımamız lazım ki istesek de adımız gibi tanırız onları bütün detaylarıyla kitap sünnette cennetten cehennemin vasfı gelmiştir ki cennet ve cehennem ehli sünnete göre bir günde yaratılmıştır mevcuddur evet iyidir allah Teala cennet cehennemi yaratır yeri gögü değiştirir ondan sonra insanları bir de yeni baştan yaratır nasıl yaratır ee, belimizin altında ne? Kuyruk çemiği mi? Nedir? Kuyruf. Uyruk. Kuyruk sokumunda buğday kadarı bir çemiç var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o yere haramdır. Yiyemez onu. O kalır. O bizim mayamızdır. İşte her insanın, de, bir günün tanımıyla bütün DNA'sı içindedir. Allah Teala bir yağmur yağdırırsa sepinti. insanlar yer yer yer üzerinde aynen bitki gibi göğerler. Hangi insanlar Hazret Adem'den İsrafil sure üfleyene kadar yer üzerinde ne kadar adam oğlu gelmiş hepsi çıkar. Allah'ın taraftarları cennete istemedikleri cehenneme. O zaman ne kaldı? Allah'ın yanında olanlar, ebedi olanlar kalırlar. Allah'ın düşmanları, he? nerede olur? Ebedi olarak Allah'tan uzak cehennemde cayır cayır yanıyorlar ebedi hayatta. İsteseler çıksalar da çıkamazlar. Üzerlerinde kapanmış, narun muğsa da kapanmış, peketlenmiş, zincirlenmiş, çitlenmiş kapısına kaynak uğruyormuş. İyidir. Bu akhir o çıktım ortaya. En son kime kaldı bu evren? He? Allahu Teala'nın evrenidir. Kendisine koydu. Ama kendisiyle kim or yanında? He? Kendi kulları. Hakkıyla kim Allahu Teala kul etmişse o Allahu Teala yanında. O zaman onlar da Allah'ın isteğiyle oradadılar. Emekçi en son kimdir? Allahu Teala'dır. İyidir diru ve zahiru Allahu Teala zahirdir. Ne demek zahir diyeyim? Zahir. zahir. Abdul Kadir ne demek zahir? zahir, zahir. Biraz dersen oğlum. Vücudu yani. Neyi vücudu var? Zahir, zahir. Kim kim? zahir bilir? Açık mı? Zahir, zahir Hiç okumadın mı zahir nedir? Zahir nedir? Huva zahir. Zahir allah Teala her yerde tecelli etmiştir. Nedir? Yani şimdi ben bu suyu içiyorum. Allah-u Teala olmasa bu su nereden gelir bize tatlı olarak? He? Zahir mi Allah-u Her nefese alıyorum Allah Teala var mı? Var. Oksijen aldım. Bu olmasa ne olurum ben? Ölürüm. Yani Allah her yerde izi var. Zahir budur. Her yerde zahirdir. Denizin altına git Allah Teala'yı görürüz. Uzaya git Allah Teala'yı görürüz. Ama bundan da ifrata katırttı mı şeytanları? Ölül meselesi buradan çıkarttı. Ne dediler? Allah her yer her şeydir dediler. Allah, her şey vücut Allah'tır. Hülül dediler. Ama hayır. Allah'ın eseri her yerdedir. Zahir budur. Huva zahiru. Zahir nedir? Allah'ın izi her yerde görünür. Gizli bir yer yoktur. Her yerde allah Teala'nın zaten kendisi yaratmış bu evreni. Her yerde izi var mı? Ve in te'addu Allah'ın nimetini saysanız sayamazsınız. Her yerde var. Bu bardak bile Allah'ın nimetidir. Bir dakika diersin. Bu bardak insan yaratmış. Evet. Bunun ham maddesini kim yaratmış? O akli insana kim vermiş Allah Teala? Kim O o insana hidayet vermiş. Bu bardağın formülünü bulsun. Bu ilacın formülünü bulsun. Bu ağacın meknesini bulsun. Her şeyi Allah Teala. Nereden bunu çıkartın? Bak Cibril indi Hazreti Adem'le yer üzerine. Babamız Hazreti Adem cennette Yan gelip yatıyordu. Istediği yemek önüne geliyordu. Bez temenni yediyordu geliyordu. Yere geldi ac oldu. Cibirle dedi ne yiyeceğiz? Dedi burada cennet değil. Bu meşakkat alemidir. Dünyasıdır. Ne yapacaksın? Dedi gidip ekin ekeceksin. Cennetten bir ona sığırca indi. Yeri yedi çiftleyeceksin. Bu da buğdaydır cennetten gelmiş. Ekeceksin çıkacaktır. Sonra alacaksın. Sonra un edeceksin, ekmek yapacaksın, yiyeceksin. Hazret Adam kalktı terlemeye başladı. Dedi çok zordur, dedi evet bu, dünya budur. Sen nimeti kaçırdın. Anlatabildim mi? Dünya meşakkat dünyası. Parantez arasında arkadaşlar ekmek kutsal bir şeydir. Bak bütün diyanetlerde, bütün insanların yanında Hazret Adem'den bir güne kadar ekmek kutsaldır. Bak yerde içmeği görsen kaldırıp başına öpüp çinere koyarsın. Saygı gösterirsin. Ama tematisi görsen belki ayağında bir şak vurarsın. Bir çut vurarsın ona yan basarsın. Önemsemezsin. O da nimet. Ama ekmek nimetlerin samboludur. Çünkü ilk cennetten çıkan odur. Hazret Adem eliyle ekmiştir buğdayı. Onun için bu fıtrat olarak kalmıştır. Ve doğru da olan budur. Eçmek samboldur. Ama her şey nimettir. Evet. Sonra bu da zahirdir. Huvvel batin Batin nedir? Görünmeyen. Yani Allahu Teala, Batının anlamını nereden anlarız? Ayetin sonundan. Wa bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Şimdi Batın insan oğlunun en sır noktası neresidir? Kalbittir. Kim kalbi bilir? Bak şimdi. Olabilir bir tane bugün bir gün icat olur. Bir mekne içinde kalbinden geçeni bilir. Böyle bir şeyman burada müjdesini verim Olmaz. Olsa Kur'an'a itiraz olunur. Kur'an'a da itiraz olmaz. Hiç kimse bunu bilmez. Bu Allah'ın ilmine hastır. Anlatabildim mi? Allah'ın ilmine hastır. Batın nedir? Bütün gizli meseleleri bir evrende kim bilir? Allah Teala. Ondan gizli bir şey yoktur. Bak şimdi denizlerin altında çok altında. Ayette geçtiği gibi diyor elini çıkartsan elini göremez. Denizin altı kapkaranlıktı, zift karanlıktı. Hatta insan inemez. Belli metresi var. Ondan sonra insan canın vücudun parçalanır. Suyun baskısıyla. Ama ilim, teknolojiye ne olmuş? İlerlemiş. Ne yapmışlar? Denizaltı yapmışlar. Demirden, çelikten dayanıklı. Yıllar ta denizlerin en dibine. Öyle karanlıktır, zift karanlık. Ben bir belgesel gördüm. Orada, orada acayip enteresan bir şey gördüm. Nedir belgeselde? Çıkartmış ki, balık var, zift karanlıktır. Bir şey görmüyor denizin altında. Balık ne yapıyor? Feneri var, lambası var araba gibi. Yakıyor, çıkıyor yemeğini yiyor. Bir de geri geri çekilir yuvasına tak diye lambasını kapatıyor. Bu batındır işte. Bunun için bilir? Ha? Bundan kimin haberi var? Ha? Yerin altında kimler yaşıyor, kim bilir? Ne kadar hayvan var, ne kadar haşarat var, ne kadar her şey. En önemlisi insanın batınını için bilir. Hainetil a'yun allah Teala diyor. Göz hıyanetini için bilir? Ben gözden böyle baktım, sana kalbimden neler geçiyor? Kim bilir? Allah-u Teala. Diyor. İşte bu Allah'ın sıfatı. E ki bunu nasıl tevhid ederiz? Ha, şimdi kolay. Bak geldikçe kralları, kaydeleri burada oturdu. Allah Teala'nın eşi dengi var mı bu sıfatlarda, bu dört sıfatta? Kimse Allah'tan önce olabilir mi? Kimse en son kalabilir mi? Kimse her şeyi bilir mi? Kimse batını bilir mi? Kimin izi var her şeyde? Evet, benim bu yayın evinde izim var. Bu kitabı yazmışım, bu kitabı basmışım. Ama yayın evinden çıktım Ha? Kimse beni tanımaz. E Allahu Teala bir evrende nereye gitsen karşına çıkar. Neyle? Zatıyla değil. Zaten biz Allahu Teala'yı nereden iman ediyoruz? Eseriyle. Allahu Teala'nın azameti nerede tecelli ediyor? Yaptığı işte. Şimdi sana bir tane bir çok güzel usta bir masa yapmışsa. He? Ne dersin? Vallahi bunu yap bu masayı yapan çok güzel bir usta var, çevrini yapmış. Tabilden bu masa kendi kendinden e, e, mend, e, şeyden, a, kalastan, e, e, suntadan, e, suntalamdan, e, çitadan hemen şey olmaz mı? Masa olmaz. İlleçi bunu bir tane var işlemiş, çok güzel de işlemiş. Halal olsun dersin. Bu usta dört dörtlük yapmıştı. E, ev, evreni kim yaratmıştır? Bir masanın önünde Saatlerce duruyorsun, övüyorsun. E bu evren. Bir masa. Bir televizyon görüyorsun. Yani bir cep telefonu. Uzağa yetmiyorum. iPhone 5 çıkmış şimdi. Her çeşit şey iPhone 5'ten bahsediyor. Akıllı telefon böyle dünya akıp oturuyor. Fekeyfi evren. Ebedi evren. allah Teala bunu nasıl yaratmıştır? Ha? Bunu görmüyor muyuz? Allah-u Teala e, sineğin bir kanatında iPhone'un şeyi yoktur bile. Ası bile yetişmez ona. Sineğin, sineğin bir kanatında ne mikroplar var, neler yaşıyor filan onu bile allah Teala azamatı orada tecellidir. iPhone nedir? Ama bir insanın emelini işte bu tevhide Allah'ın dengi, eşi yoktur bütün isim, sifatlarında. Bugün de bu kadar inşallah. Sonra e, diğer derslerde İnşallah derslerimize devam ederiz. İsim, sifat tevhidler kardeşler hiç kaçmayın. Hiç size zor gelmesin. En güzel tevhidlerdendir. En hoş tevhidlerdendir. Neden? Çünkü bu dersi dinledikçe, açıkladıkça insanın imanı artıyor. Kimi? En yüce Rabbimizi tanıyoruz. Onun rızası nereden geçer? Onu tanımaktan geçer. Onu tespit etmekten onu hakkıyla kulluk yapmaktan. Hakkıyla kulluk yapmak ona neyle olur? hakkıyla onu tanıyacağız. Hakkıyla da tanımak, allah Teala kendisini ve Resulullah kendisini nasıl tanıdığı bir şey öyle tanımaz. Allah hepimizi hakkıyla Rabbimizi tanıyıp, hakkıyla ona ibadet edip, onu hakkı o hakkıyla da cennete girmeyi bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.